Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseler bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir.